1021 numaralı konu, Am bin Semüre bin Habib ve İmran bin Husayn'ın cezaların ve çekilen hastalık ve belaların günahlara kefaret olacağına inanmaları, Am bin Semüre bin Habib bin AbdiŞems Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, ben falan kabilenin devesini çaldım, beni temizle, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o kabileye birini göndererek durumu sordu. Onlar da, Evet, bir devemiz kayboldu, dediler. Bundan sonra Hazreti Peygamber emretti ve amrın eli kesildi, iş bittikten sonra am kesilen eline hitaben, beni senden kurtaran Allah'a hamd ederim, çünkü sen beni cehenneme göndermek istiyordun, dedi.